وَالسَّمَاءِ <Gülüyor> وَالطَّارِقِ ve Tarık'a kasem ederim. Tarık bilir misin nedir? O pırıl pırıl parlayan bir yıldızdır. <gülüyor> Hiçbir kimse yoktu ki, yanında bekçi bir melek bulunmasın. Öyleyse insan, neden yaratıldığını bir düşünsün. O, ben ile göğüs nahiyesinden çıkan,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 Hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O bir şaka değildir. İnnehum <gülüyor> ve O kafirler, var güçleriyle hile kurarlar. Ben de kurarım. Yani hilelerini boşa çıkarırım. Öyleyse, o kafirleri kendi hallerine bırak. Yakında sana olan desteğimiz gelecektir.